Tasavvufta Veli Şeyh Tasavvuru Ebu Hanzala Müminleri El-Veli ismiyle dost edilip onlara yakın olan Allah'a subhanehu ve Teala hamdolsun. Salat ve selam, O'nun velisi Allah, Cibril ve salih müminlerdir denilen Muhammed Mustafa'ya olsun. Tasavvufun sıkça kullandığı kavramlardan biri velayettir. Tasavvufta öncü olan zatların bu makama eriştiği, Allah dostu olup ilahi lütuflara mazhar olduğu inancı tasavvufun temel öğretilerindendir. Şeyh olarak anılan tasavvuf büyüklerinin aynı zamanda Allah dostu, veliyullah olduğu iddia edilir. Bu kavramın Kur'an ve sünnetten alındığını biliyoruz. Bu yazımızda Kur'an ve sünnette geçen velayet kavramıyla, tasavvufta kullanılan velayet kavramının karşılaştırmasını yapacağız. Allah subhanehu ve Teala ayette şöyle buyurur. Dikkat edin! Allah'ın dostlarına, evliyaullah'a hiçbir korku yoktur ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir. Onlar iman eden ve takva sahibi insanlardır. Onlar için dünya hayatında da, ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde, vaadinde değişiklik yoktur. İşte bu müjde en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Yunus Suresi 62-64. Ayetler Allah dostluğunun ne olduğu, Allah dostlarının sıfatları, onların dünya ve ahiret mükafatlarını açıklayan bu ayet, velayet olarak bilinmektedir. Konumuzun temelini oluşturan bu ayeti kerime tasavvuf erbabının da sık sık atıf yaptığı ayetlerdendir. İbn Kesir rahimehullah şöyle der. Allah Subhanehu ve Teala dostları olan evliyaullah'ın iman eden ve takva sahibi insanlar olduğunu haber veriyor. Her takva sahibi Allah'a dosttur. İmam Kurtubi Veli, Lugatte yakın olan demektir. Bu ayette Allah dostlarından kasıt, müminlerin seçkinleridir. Adeta onlar yaptıkları taatler ve sakındıkları masiyetlerle Allah'a yakınlaşmışlardır. Allah evliyaların kim olduğunu şu sözüyle açıklamıştır. Onlar iman edenler ve takva sahipleridir. Yani inanılması gerekenlere inanan, sakınılması gereken masiyetlerden sakınanlardır. Bu ayetten açıkça anlıyoruz ki Allah dostu olmak iman ve takvaya bağlıdır. İman ve takva ehli olan her insan aynı zamanda Allah dostu olmaya adaydır. Kur'an-ı Kerim'de Allah dostu olmanın başka şartı yoktur. Sahih akide ve salih amel yani tevhid ve sünnet velayet makamının anahtarıdır kişinin veli olması için havada uçup denizde yürümesi, tavukları diriltip insanların yatakta kaç defa döndüğünü bilmesi gerekmemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste Rabbinden şöyle nakleder. Kim benim dostlarımdan, velilerimden birini düşman edinirse ben ona harbi ilan ederim. Kullarım bana farz ibadetlerle yaklaşmasından daha sevimli bir şeyle yaklaşmamışlardır. Onlar nafine ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam ederler. Ta ki ben onları severim. Onları sevince işiten kulakları, gören gözleri, tutan elleri, yürüyen ayakları olurum. İstediklerinde verir, sığındıklarında onları korurum. Hafız İbni Hacer hadisin şerhinde şunları kaydeder. Veliden kastedilen, Allah'ı bilen, taatinde devamlı olan ve ibadetlerinde ihlaslı olan kişilerdir. Allah'ın nasıl kulun kulağı, gözü olacağı anlaşılmamıştır. Bunun cevabı birkaç yöndendir. a. Bu temsili bir anlatımdır. Maksadı, benim emirlerimi tercihte onun gözü ve kulağı olurum demektir. O, bu organlarını sevdiği gibi benim taatimi ve bana hizmeti tercih eder. b. Her şeyiyle benimle meşgul olur. Kulağını bana razı edecek şey dışında bir şeye vermez, gözü emrettiğimden başkasını görmez. C. Onun tüm ihtiyaçlarını ona sağlarım. Sanki kulağı ve gözüyle elde etmiş gibi olur. D. Ona yardımda düşmanına karşı gözü, kulağı, eli, ayağı gibi olurum. E. Burada mudafın hasbı vardır. Yani onun kendisiyle işittiği kulağını hıfz ederim demektir. Böylece helal olandan başkasını dinlemez. F. Burada maslar kelimeler, ismi mehul anlamında kullanılmıştır. Yani işittiği, gördüğü sadece ben olurum. Sadece zikrimi işitir, kitabımı okumaktan lezzet alır, elini ve ayağını sadece benim rızam olana uzatır. G. Duaya hemen icabet anlamında olabilir. Çünkü insanın tüm işleri bu organlarla olur. Hatta abi. Tufi der ki sözüne itibar edilen tüm alimler bu hadiste kullanılan üslubun kulay yardım ve destek olduğundan mecaz ve kinaye olduğudur. İttihadiler yani vahdeti vücutçularsa bunun hakiki anlamında olduğunu ve kulun Allah'ın bizzat kendi olduğunu söyler. Delil olarak da Cibril'in sahabeden dıhye suretinde gelmesini öne sürerler. Derler, Allah bir suretin tamamında veya bir kısmında açığa çıkmaya kadirdir. Allah zalimlerin söylediklerinden yücedir. Hafız İbni Hacer, kalbinde eğrilik olan bir grup hadisi şöyle yorumlar. Kul iç dünyası bulanıklıklardan temizleninceye dek zahiri ve batını amellere devam ederse, Hak manasında olur, yani Allah olur. Allah bu sözden yücedir. Riyazet ve tecelli ehlinden bazı cahiller bu hadise yapışıp şöyle derler. Kalp Allah'a mahmuz olursa düşünce hatadan masum olur. Bu yolun muhakkikleri şöyle der. Düşünceler Kur'an ve sünnete uymadığı mı hiçbir kıymeti yoktur. Masumiyet, korunmuşluk, hatadan uzak olma sadece peygamberlere özgüdür. Onların dışında olanlar ise hata yapabilir. Ömer radıyallahu anh kendisine ilham edilenlerin başında gelirdi. Ama bazen bir şey düşünür, başka sahabiler ondan farklı bir görüş ortaya atar, Ömer radıyallahu anh onların görüşünü tercih ederdi. Kim kalbine vaki olan manalarla yetinir, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğini bırakırsa hataların en büyüğünü işlemiş olur. Onlardan aşırıya gidip, kalbim bana Rabbimden haber verdi diyenlerse daha büyük bir hata içindedir. Kalbinin ona şeytandan haber verdiğinden emin olmaz. Petul Bari, 6502 Noğlu Hadis Şerhi Özetle Hafız İbn Hacer'in kendinden önce yaşayan bazı alimlerden aktardıkları ve kendi açıklamalarından şunu anlıyoruz. Ehli sünnet Allah dostlarına dair bu hadisten şunu anlamıştır. Kul ibadetlerle Rabbine yaklaşırsa bunun mükafatı olarak Rabbinin yardımına mazhar olur. Allah subhanehu ve teala kendisiyle amel yaptığı organları razı olduğu amellere muvaffak kılar. Allah'ın subhanehu ve teala gazabına götürecek amellerdense muhafaza eder. Başka bir grup sapıksa, Allah'ın dostlarıyla ilgili hadisi saptırmış ve ona farklı anlamlar yüklemiştir. Allah dostu denilen zatların zamanla Allahlaşacağını, artık şeriata ihtiyaçlarının kalmayacağını, kalplerinin direkt Allah'la irtibatta olacağını ve kalbim bana Rabbimden haber verdi diyeceklerini, akıllarına gelen her düşüncenin hatadan masum olacağına yormuşlardır. i̇bn Recep bu hadisin şerhinde der ki, Kalbi Allah'ın azametiyle dolduğu vakit, Allah dışında her şeyi kalbinden silip atar. Rabbinin istedikleri dışında kulun nefsinin payı ve iradesi kalmaz. İşte o zaman sadece onu konuşur, sadece onun emriyle hareket eder. Konuştuğu mu onu nükteder, işitti mi onu işitir, onunla bakar, onunla tutar. Hadisten kastedilen mana budur. Kim bunun dışında bir manaya işaret ederse, ittihat ve hulüncülerin ilhadına işaret etmiştir. camiul Ulum vel Hikem sayfa 345 İttihat, her şeyin Allah olduğunu savunan vahdet-i vücut düşüncesidir. Hulül, Allah'ın subhanehu ve Teala bazı şeylere girdiğini ve onların cisminde açığa çıktığını savunan düşüncedir. Öyleyse Kur'an ve sünnetten şunu anlıyoruz. İnanılması gerekenlere iman eden, farzları yerine getiren ve masiyetlerden sakınanlar Allah dostu yani evliyaullah'tır. Nafilelerle Allah'a yakınlaşmaya önem verenlerse Allah'ın sevgisine ve yardımına mazhar olan kullardır. Fıtrata hitap eden bu naslara göre her mümin Allah dostu olabilir. Tasavvufçularsa, veliliği çok farklı şekilde anlamış, Kur'an'dan aldıkları bu kavramı Allah'ın hakkında hiçbir derin indirmediği şeylerle aslından saptırmışlardır. Tanımlarına bakalım. Nakiller için bakınız, Takdisul Eşras fil Fikril Sufi 1. 57 Taksim 58 Kuşeyri Risalesinde der ki, velinin iki manası vardır. İlki Allah'ın dost edindiği anlamında, İsmi mehbuldür. İkincisi ise Allah'ın taatini dost anlamındadır. Allah'a ibadeti içine isyan karışmaksızın devam eder. Birinin veli olması için bu iki anlamında mevcut olması gerekir. Sayfa 420 Bir başka yerde Allah'ın taatlerde devamlı olması için korunmasını üstlendiği kişidir veli. Onun için huzlan, yaratılmaz, o günah işleme kudretidir. Sayfa 663. Curgani et tarifatında Veli maddesinde şu açıklamayı yapar: İsyan olmaksızın sürekli ibadet edendir. Abdulaziz et Ed Türkçe'ye Celal Yıldırım tarafından çevrilen bu kitap Demir Kitabevi tarafından iki cilt olarak basılmıştır. Abdulaziz et Deba ünlü mutasavvıflardandır. Kendisi okuma-yazma bilmeyen bir ümmidir. Kitapta yazılanları öğrencisi Ahmet bin Mübarek kaleme almıştır. Tasavvufu tanımak isteyenlerin inceleyebileceği kitap, tasavvufun tüm afetlerini içinde barındırmaktadır. El-İbriz kitabında şöyle der. Kime ruhunda bulunan esrarın kapısı aralanır, zatıyla ruhu arasındaki perdeler kalkarsa, işte o arif bir velidir, fetih sahibidir. El-İbriz, Demir Kitabevi. 1. taksim 235. İbni Arabi, batini imamın yani velinin şartı masum olmasıdır. İhsan ilahi, ismet. Görüldüğü gibi Kur'an ve Sünnet'in veli tanımıyla tasavvufun veli tanımı tamamen farklıdır. Tanımda ayrışan İslam ve tasavvuf, velayetin hakikati ve sıfatlarında da ayrışmıştır. Veli şeyh İslam'da herhangi bir Müslümanken, Tasavvufta intikalinde suret değiştirmiş, ilahi ve nebevi tüm vasıfları almıştır. Adeta paralel ilah ve nebi oluşturma gayretine dönen tasavvufun veli inancı, İslam'ın usulü din kabul edilen öğretileriyle çakışmaktadır. Tasavvuf erbabına sözü bırakıp nasıl bir veli, şeyh anlayışına sahip olduklarını onlardan dinleyelim. Veli Allah'ın bizzat kendisidir.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 ve mübarek eliyle vücudunu okşadığını gördüm. Vücuduna aferin, aferin iyi dayandın. Tur da buna dayanamamış parça parça olmuştu. Sen bunu kaldırabildin. Senin gibi yari gara aferinler olsun dediğini işittim. Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri Sayfa 219 Ebu Yezid el-Bestami anlatıyor. Bir seferinde Allah subhanehu ve Teala beni kendi katına yükseltti. Beni huzuruna dikti ve ''Ey Ebu Yezid, kullarım seni görmek istiyorlar.'' dedi. Ben de ''Beni vahdaniyetinle süsle, bana enaniyet, benlik elbisesini giydir ve beni ahadiyet makamına yükselt. Ta ki kulların beni gördüğünde desinler ki ''Seni, Allah'ı gördük. Böylece sen bu olmuş, ben de orada olmamış olurum.'' dedim. Lum'a sayfa 461 Yine Ebu Yezid şöyle der. Subhani, yani kendimi tüm eksikliklerden tenzih ederim. Ma azeme şe'n, şanım ne yücedir. Cübbemde Allah'tan başkasını görmüyorum. Veriler bir şeye ol der, verir. Ticaniye soruldu. Abdülkadir Geylani'nin benim emrim Allah'ın emriyledir. Bir şeye ol dersem olu verir sözünü nasıl anlamalıyız? Cevaben dedi ki Allah onlara velilere büyük hilafet vermiş ve onları kendi mülkünde istediklerini yapma yetkisiyle görevlendirmiştir. Allah onlara tekvin kelimesini vermiştir. Bir şeye ol dediler mi o an hemen olur. Ali'den radıyallahu an rivayet edilir ki şimşekleri çakan, yıldırımları düşüren, gök cisimlerini hareket ettiren ve işlerini düzenleyen benim demiştir. Allah'ın mülkünde onun harifesi olduğunu anlatmak istemiştir. Cevahirul Meani, iki taksim 77. Ne ilginç değil mi? Onlar bir şeye ol der o da olu verir. Kur'an'da Allah'ın subhanehu ve Teala büyüklüğünü ve kudretini anlatmak için kullanılan kun feyekun velilerde varmış. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen verir. Bakara suresi 177. ayet Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur? dedi.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 Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Sebe Suresi 22. Ayet Mekkeli müşrikler, hacılara hizmet eden, dini geleneklere bağlı insanlar vefat ettiğinde, onlara türbe niyetine put yapan ve onlar vasıtasıyla Allah'a yakınlaşacaklarına inanan kimselerdi. Bu insanlara Allah tarafından bazı yetkiler verildiğine ve Allah'ın izniyle tasarruf sahibi olduklarına inanıyorlardı. Allah Subhanehu ve Teala mülkünde kimseye böyle bir yetki vermediğini, buna ihtiyacının da olmadığını kesin bir dille menetti. Tabii şu soruda onlar tarafından cevaplanmayı bekliyor. Mutlak mülk sahibi olan Allah Subhanehu ve Teala niye mülkünde başkalarına mutlak tasarruf yetkisi versin? Öyle ki bunlardan dileyen yağmur yağdırıyor, bir başkası hastaları iyileştiriyor, öteki ölüleri diriltiyor. Takdisul eşas, 1 Taksim 42 ve sonrası Veliler yağmur yağdırır. Şeyh Abdurrahim İbni Şeyh Abdullah el-Arki yağmur satıcısı diye isimlendirildi. Çünkü o insanlara yağmur satardı. Tabakatı İbni Deyfullah Adam sadece yağmur yağdırmakla kalmıyor, zamanla işin ticaretini de yapmaya başlıyor. İhtiyacınız olduğunda Allah'a, subhanehu ve Teala el açıp yalvarmanıza gerek yok. Bu şahsa gidiyorsunuz, dua niyetine ödeme yapıyorsunuz, o da Allah'ın mülkünden size ihtiyacınız olan yağmuru veriyor. Ebu Cehil kadar Allah'ı tanımadığı halde, insanlara Allah dostu diye pazarlanan bu bezirganlar, mülk kimindir bugün?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 sen onlara, Mekkeli müşriklere sorsan, gökten yağmur yağdırıp öldükten sonra yere hayat veren kimdir? Sana Allah'tır diyecekler. Ankebut Suresi 63. Ayet Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Furkan Suresi 48. Ayet Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir. Gözleri kör gibi yapar. Nur Suresi 43. Ayet. Şam diyarına şiddetli bir kıtlık isabet etti. Hace Rumiyi adında yaşlı bir kadın vardı. Yöneticilerin çocuklarına mürebbiyelik yaptığından ve Şeyh Muhammed Zubi'nin kardeşi olduğundan insanlar değer verirdi. Katar'ına binip Şeyh Zubi'ye geldi. İnsanlar şiddetli bir kıtlık, yağmursuzluk ve pahalılık içinde yaşıyor. Sizse bu durumdan habersiz, gafinsiniz. Şey sustu. Sonra kadın Katarın'a binip yola koyuldu. Harran şehrine yakın köprüye ulaşınca yağmur yağdı ve şiddetli bir rüzgar esti. Rüzgar kadını bineğinden düşürdü. Sonra şeyhe geldi ve ''Biz sana yağmur yağdır dedik. Sense beni bineğimden çamura attın. Niye?'' diye sordu. Şey ''Boş konuştuğundan, gebezeliğinden dolayı'' diye cevapladı. Siyerül Evliya 58 Evliya'ların hayatlarının anlatıldığı bir kitapta nakledilen bu kıssayla sahihinde sabit olan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu kıssasına bakın. Enes radıyallahu anı anlatıyor. Allah Resulü cuma hutbesini irade ederken bir adam mescide girdi. Ey Allah'ın Resulü, hayvanlar helak oldu, yollar kapandı. Allah'a dua ette bizi kurtarsın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve Allah'ım bizi kurtar, yağmur yağdır diye üç defa tekrarladı. Vallahi semada hiç bulut yoktu. Sel tepesinin ardından bir bulut çıktı, semanın ortasına gelince yayıldı, sonra yağmur yağdı. Bu üçkağıtçı din bezirganlarına sorsanız, en büyük veliler sahabelerdir derler. Kıtlık var ve kimse yağmur yağdıramıyor. Allah Resulüne geliyorlar. O da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mülkünde tasarruf etmeye kalkmıyor, elini kaldırıp Rabbine dua ediyor. Beliler Allah'ın yazdığı ecele müdahale eder. Fatıma binti Ubeyt şiddetli bir hastalığa tutuldu. Öleceği düşünülüyordu. Fukuhadan bir şeyh hocalıya geldi. Durumu anlattı, şeyh onlara su verdi. Hasta bayanın içmesi için. Ancak... Ölüm sekeratında olduğundan içemedi. Sadece suyu ağzına koyabildiler. Şeyh de halvete girdi. O gece Fatıma ayağa kalktı ve ben iyiyim dedi. Gece şeyhi evin bir köşesinde gördüğünü asasıyla ona vurup kalk dediğini ve ayaklandığını anlattı. Şeyhe durumu ilk götüren fakih şeyhin yanına gitti. Şeyhin oğlu babasının o zamandan beri halvette olduğunu söyledi. Şeyh dedi ki, ''Benle ölüm meleği çekiştik, sonunda ben galebe çaldım ve onu bana bıraktı.'' Tabakatı i̇bn Deyfulla. Deyfullah, 199 Ecel belirlenmiş, ölüm meleği geliyor, Allah'ın yazdığı kadarı tatbik edecek, Şeyh Efendi devreye giriyor, kısa bir kavgadan sonra ölüm meleği Şeyh'e teslim oluyor ve bu bayanda yaşıyor. Muhammed Eşşirbiye'nin oğlu Ahmet hastalandı, ölümü yaklaşınca Azrail geldi. Onun ruhunu almak için. Şeyh Azrail'e dedi ki, Rabbine dön ve sor çünkü bu emir nesledildi. Hüküm değişti. Azrail döndü, Ahmet bu hastalıktan şifa buldu ve sonrasında 30 yıl yaşadı. Tabakatül Kübra 2 Taksim 118 Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Münafıkun Suresi 11. Ayet Bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Araf Suresi 34. Ayet O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevinde asla kusur etmezler. Enam Suresi 61. Ayet Bu evliyalar yeri geldiğinde biz sadece Allah'ın iradesine teslim olmuş onun Subhanehu ve Teala dilediğini söyleyen, onun Subhanehu ve Teala dilediği şekilde hareket eden insanlarız derler. Sorumluluktan ve yaptıkları şeriata muhalif işlerin karşılığından kaçmak için uydurdukları sapkın kader anlayışları ölüme gelince işlemiyor nedense. Hakkın hak oluşunun alameti içinde çelişki olmaması, batılın batıl oluşu çelişkileri ve zıttıklarıyla malumdur. Veliler ölüleri diriltiyor. Diyelim ki ölüm esnasında yetişemediler ve şahıs öldü. Evliya olduğu iddia edilen bu mulhid ve zındıklardan biri varsa sorun yok. Allah'ın aldığı canı geri iade ediyor ve hayat bahşediyorlar. Kuşeyri Sehl bin Abdullah et Tusteri'den naklen, Allah'ı hakkıyla zikreden isterse ölüleri dirinte bilir. 2 Taksim 700 Şeyh İbrahim el-Metbuli çok ibadet eden birini gördü. Fakat insanlar ondan yüz çeviriyor ve onun hakkında itikat sahibi değillerdi. Dedi ki, oğlum, senin bunca ibadetine rağmen neden derecen eksiktir? Galiba baban senden razı değil. Genç, evet dedi. Şey, hadi gel, kabrine gidelim, umulur ki senden razı olur. Ravi dedi ki, Allah'a yemin olsun ki, şeyh babasına seslenince kabrinden kalktı, onu başındaki toprağa atarken gördüm. Tam olarak ayağa kalkınca şeyh dedi ki, fakirler yani veliler aracı olarak geldiler. Çocuğundan razı olmanı rica ediyorlar. Adam, sizler de şahit olun ki ondan razı oldum, dedi. Tabakatül Kübra, 2 Taksim 67 Tasavvufçuların yanında meşhur olan, halk arasında da bilinen Abdülkadir Geylani'nin kıssasını da hatırlayalım. Abdülkadir Geylani medrese hocalığı yapmaktadır. Kadının biri medresede okuyan oğlunu ziyaret eder. Oğlunun sadece kuru ekmek yediğini görür. Anne yüreği bu, dayanır mı? Oğlunun halini şikayet için şeyhin huzuruna varır. Kızarmış tavuk yediğini görünce iyice öfkelenir. Sen Allah'tan korkmaz mısın? Çocuklar kuru ekmek yiyor, sense tavuk der. Abdülkadir Geylani Allah'ın izniyle kalk der, tavuk dirilir ve hareket eder. Senin oğlun bizim seviyemize ulaşınca o da tavuk yer. Der. Biz hala anlamış değiliz. Bazen tasavvuf büyüklerinin aylarca aç kaldıklarını sadece kuru ekmek ve su ile yaşadığını anlatıp övünürler, bazen de aç şeyhlerini mükellef sofraların başına oturturlar. Bizim Türkiye'nin sofileri de böyle ya, vaaz kürsüsünden hamama dahi gitmeyiz diye nutuk atıp deniz sefasında yakalanınca da takvaya muhalif hareket etmiş olabiliriz derler. Keşke sadece takvaya muhalefet etmiş olsanız. Sizler tevhide, sünnetin asıllarına ve Selim Fıtrat'a muhalefet ettiniz. Rabbimiz zatı için der ki, bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeyi hakkıyla kadirdir. Hac Suresi 6. Ayet Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserine bak. Ölümünden sonra arzı, yeryüzünü nasıl diriltiyor?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 Bazılarımızın aklına İsa'nın aleyhisselam ölüleri diriltme mucizesi takılabilir. İsa'nın aleyhisselam ölüleri diriltmesi bir peygambere verilen ve ona özel olan mucizedir. Bundan dolayı ondan sonra gelen peygamberlerin ölü diriltme mucizesi yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en sevimli ve Allah katında en değerli insandır. Hayattayken birçok sevdiğini kaybetmiştir en başta oğullarını, güzide asabını hiç unutamadığı Hatice'sini kaybetmiştir. Ne birinin ecelini erteleyebilmiş ne de öldükten sonra birini diriltebilmiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yapamadığını, bu velilerin yapabiliyor olabilmesini de ayrı bir yere not etmek gerek. Ayrıca İsa aleyhisselam bunu Allah'ın dilemesi ve mucize olarak kendisine vermesiyle yapıyor. Bu zebatsa, bu hakkı bulunduruyor ve geri geldiğinde Allah'ın eceline dahi müdahale ediyorlar. Diyebilirsiniz ki maksadını aşmış bazı lafızlar kullanmış olabilirler. Lakin onlar da Allah'ın izni olmadan diriltmenin mümkün olmadığına inanıyorlar. Ben Müslümanım diyen biri aksini nasıl iddia edebilir? Ebu Cehil dahi türbe niyetine yaptıkları salih insanların putlarının öldürüp dirintemeyeceğini ikrar ediyorken bu insanlar nasıl böyle inanır? Şer'ani Ebu Hasan Eşşâziri'den naklediyor. Kutbun yani Evliyalar Konseyi Başkanı'nın 15 kerameti vardır. Allah'ın zatı ona açığa çıkar ve onun sıfatlarını ihata eder. Öncenin, sonranın ve başı sonu olmayanın hükmü ona açığa çıkar, bilir. El-Yevakit Vel-Cevâbir 2 Taksim 78 bu benim Nas'ın orijinaline yaptığım tercemedir. Kendisi de mutasavvuf olan Abdülkadir Akciçek, Şarani'ye ait olan Tabakatül Kübra kitabı tercemesinde iki taksim 786'da aynı metni şöyle terceme eder. Kendisine Zat-ı hakikati keşf olmak, ilahi sıfatları ihata kudretini kendinde bulmak, önün hakimi olmak, sonun hakimi olmak, keza Evveli ve ahiri olmanın da hakimi olmak. Benim yaptığım terceme bir şekilde temin edilir de bu sofi açıkça kutup diye Allah'a anlatıyor. Arapçasının zayıflığından mıdır, bizim bilmediğimiz ıslahatlara vakıf olduğundan mıdır, şeyhleri hakkında bu inanca sahip olduğundan mıdır bilemiyorum. Ancak orijinal metinde yaptığı terceme bir şahsın kutup olması için inahlaşması gerektiği şeklindedir. Veliler insanları Hidayet Ediyor Çocuğun biri gökyüzüne baktı ve Hristiyan olan babasına sordu. ''Bu ayı kim yarattı?'' Babası duvarda asını duran haça bakıp ''Bu'' dedi. Çocuk haçı eline aldı ve havaya kaldırıp bıraktı. Haç yere düştü. Babasına ''Kendini havada tutamayan bu ayı nasıl havada tutar?'' dedi. Babası öfkelendi ve ona ağır sözler söyledi. Bunun üzerine şeyhime sordum. ''Efendim?'' bu küçük kız Müslüman mıydı? Hayır, dedi. Sonraları Müslüman oldu mu? Hayır, dedi. Peki bu haklı ve parlak delili nasıl elde etti? Dedi ki, hak ehlinden bazısı orada hazır bulunuyordu. Kıza batini bir nazarla baktı ve kız konuştu. El İbriz, 2 Taksim 90 Şeyh Yusuf el Acmi halvetten çıkınca gözleri ateş parçası gibi olurdu. Kime baksa onun gözleri saf altına dönerdi. Bir gün şöyle bir hadise oldu. Halbet sonrası bir köpeğe baktı. Tüm köpekler o köpeğin emri altına girdi. İnsanlar ihtiyaçlarının giderilmesi için o köpeğe gitmeye başladılar. Bu köpek hastalanınca diğer köpekler toplanıp ağlaşmaya ve hüzünlerini göstermeye başladılar. Allah bazı kullarına ilham etti ve o köpeği gömdüler. Köpekler onun kabrini ziyaret ederlerdi. Tabakatül Kübra, 2 Taksim 59 Yanlış anlamadınız, insanları hidayet etmeyi aşıp, köpekleri dahi hidayet ediyorlar. Subhanallah! Allah'ın subhanehu ve Teala, hidayet ettiği insanlar dahi üç sınıftadırlar. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Fatır Suresi 32. Ayet Ancak bu şeyhler hidayet etti mi sınıf filan yok. Direkt kabri ziyaret edilen bir veli yolu veriyorsunuz. Şeyh Muhammed Şinavi insanları bakışla terbiye ederdi. Yol kesiciler ona uğrardı, ona bakardı, adam kendini şeyhe tabi olmaktan alıkoyamazdı. Bu adamların bazısının onun cemaatinin seçkinlerinden olduğunu gördüm. Tabakatül Kübra 2 Taksim 115 Bu veliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşasaymış ne iyi olurmuş. İnsanlar anlattıklarına kulak vermiyor diye kendini harap eden Nebi'ye yardımcı olup onun başaramadığını başarır bir bakışıyla insanları hidayet ederlerdi. Allah Resulü de üzüntüden kurtulmuş olurdu. Demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. Kehf suresi 6. ayet Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Şuara suresi 3. ayet Ebu Talib'e 10 yıla yakın İslam'ı anlattı. O Müslüman olmadı. Yeğeninin getirdiğinin hak olduğunu adı gibi bilmesine rağmen, Kavminin kınamasından çekindi ve babasının dini üzere öldü. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüsü o denli büyüktü ki Allah şu ayetlerle onu teselli etti. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Kasas Suresi 56. Ayet Hidayet Allah'ın elindedir. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dahi bunda payı yoktur. O sadece insanlara yolu gösteren hidayeti irşat sahibidir. İnsanları İslam'ı kabul ve tevbeye muvaffak kılma anlamındaki hidayeti tevfik'e gelince o sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. On yıllarca anlatmasına rağmen İslam'ı kabul etmeyip yüz çevirenler olmuştur. Bu şeyhler konuşma ve anlatma zahmetine dahi katlanmayan, tek bakışla insanları ve hayvanları hidayet eden insanlardır. Paralel Allah'lık ve Resullük bu değil de nedir? Ebu Hureyre radıyallahu anh defalarca annesine anlatmasına rağmen annesi hidayet bulmamıştı. Allah Resulüne geldi, üzülüyordu. Allah'a dua ette annemi hidayet etsin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı, Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet et, dedi. Lafa geldi mi en büyük veliler sahabilerdir, derler. Kimisi hızını alamayıp tarikatı onlardan aldığını söyler. Başta Resul olmak üzere asabın hiçbir surette yapmadıklarını ise bir bakışta hallederler. Son dönemlerin moda tabiriyle, yav he he diyelim bizde. E haliyle hidayeti elinde bulunduran, saptırmayı da elinde bulunduruyor. Şarani, Seyyid Ahmet Bedevi'nin menkibelerini aktarırken şunu da kaydeder. Şeyhimiz Muhammed Şenavi anlatmıştı. Diyordu ki, biri vardı Bedevi Hazretlerinin Mevlid-i ziyaretini doğru bulmuyor ve zararlı sayıyordu. Onun bu hali imandan ayrılmasına sebep oldu. O denli imandan ayrıldı ki, onun içinde İslam'a meyleden tek bir kıl kalmadı. O, bu halinin izalesi için aracılığımızla Bedevi Hazretlerinden yardım istedi ve şu cevabı aldı. Bir daha eski hatasına dönmemesi şartıyla olur. Kabul etti ve kendisine iman kisvesi giydirildi. Bedevi Hazretleri ona sordu. Bizden görüp beğenmediğin şey nedir ki? Bu soruya şu cevabı verdi erkeklerin ve kadınların bu toplantıda birbirine karışması Bedevi bu inkar ettiğin ve kabul etmediğin şey tavafta da oluyor fakat hiç kimse bu tavaftan men olunmuyor Ben öyle biriyim ki karada vahşilere denizlerdeki balıklara çobanım bunların her birini diğerinin saldırısından korurum Elbette Allah benim Mevlit ziyaretimde hazır bulunanları korumaktan aciz bırakmaz Tabakatül Kübra 1 Taksim 158 Bakınız Evliyalar Ansiklopedisi 2 Taksim 680-681 Ahmet Bedebi'nin kabri Mısır'da bulunmaktadır. Her yıl mevlit düzenleme adeti hala devam etmektedir. Bu mevlide dair yayınlanan görüntüler izlendiğinde kadınların ve erkeklerin karışık raks ettiği, oyun havası ayarında ilahilerle insanların coştuğu, bariz bir şekilde kadınlarla erkeklerin İslam'a uygun olmayan davranışlarla birbirlerine yakınlaştığı görülecektir. Hidayet etmeye muktedir olanlar insanların imanını çekip alabiliyorlar. Niçin? Şeriata muhalif bir durumu inkar ettiği için. Alt mesajı anladığınızı umuyorum. Bizler, şeyhler şeriata muhalif işler yapsak itiraz etmeyin. Aksi halde kafir olursunuz. Ayrıca Bedevi'nin Kabeyi tabafla kabil etrafında yapılan rezillikleri kıyaslamasına da dikkat ederim. Hâliyle karadaki vahşileri, denizdeki balıkları dahi koruyabilen paralel ilahın evinin de elhak olan Allah'ın subhanehu ve Teala, evi gibi olması gerekir. Yüce Allah subhanehu ve Teala zalimlerin söylediklerinden yücedir. Levh-i bakıp gaybı biliyorlar. Şeyh Câkir şöyle derdi, Levhi Mahmuz'a bakıp ismini orada görmeyinceye kadar hiçbir müritten söz almadım. Tabakatül Kübra 1 Taksim 127 Bakınız Evliyalar Ansiklopedisi 2 Taksim 533 Sıdk ehniyle beraber olduğunuzda onlarla sıdk üzre olun. Çünkü onlar kalplerin casuslarıdırlar. Sizin sırlarınızdan girer, isteklerinizden çıkarlar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 her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Lokman Suresi 34 Eddebba dedi ki, bu beş şey nasıl peygamberlere gizli kalsın? Onun ümmetinden tasarruf ehli biri, bu beş şeyi bilmeden tasarrufta bulunamaz. El İbriz 1 Taksim 522-523 Demir kitabevi. Bu Ed Eddebba'ın olaya yaklaşımıdır. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. De ki,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 Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine karşı edebiyle debbağın edepsizliğini mukayese ederim. Vahyin menbağından beslenenle, şeytanların vahyine kulak verenlerin sözleri nasıl da farklı. Allah subhanehu ve teâlâ gaybı sadece kendinin bildiğini, Resullerden dilediğine dilediği kadarını bildireceğini söylerken Allah Resulü'nden başka bir söz beklenemezdi. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır.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 Deki ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Nem Suresi 65. Ayet Ahmeder Rufai'den velilerin gayba nasıl mutlali olduklarını dinleyelim. Ona yerle sema arasının iradesi verilir. Yükselmeye devam eder. Ta ki gavsiyet makamına ulaşır. Yükselmeye devam eder ta ki beşeriyet sıfatı ondan kaldırılıp hakkın, Allah'ın sıfatlarından bir sıfat olunca yedek. Allah onu gaybına muttali kılar. Onun nazarı olmadan ne bir bitki biter ne de yaprak yeşerir. Sonra Allah'la konuşmaya başlar. Beşerin aklı bu kelamı idrak edemez. Tabakatün Evliya 1 Taksim 142 Evliyalar Ansiklopedisi 2 Taksim 511 Ahmet Rufayi'nin veli tasavvuruna mukabil Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakalım. Ben de sizin gibi bir insanım. Siz husumetlerinizi bana getiriyorsunuz. Ben de aranızda hükmediyorum. Bazınız meramını anlatmada etkili olabilir. Ben de haksız olduğu halde kardeşinin hakkını ona veririm. Kime kardeşinin malından bir parça vermişsem, ateşten bir parça vermişimdir. İster alsın, ister bıraksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında hükmederken gayba muhtali olamıyor, Allah'ın bildirmesi müstesna, insanların sunduklarına göre onlara muamele ediyor. Ve iyi konuşan birinin onu aldatabileceğini açıkça belirtiyor. Ama veliler kalplerin sırlarına muhtali olup daha adam ağzını açmadan onun kalbini okuyorlar. Allah Resulü mü sallallahu aleyhi ve sellem velayet makamına erişemedi, bunlar mı şeytani hallerine velayet diyorlar, Orasını size bırakıyorum. Beni mustalık gazbesi dönüşü yaşanan tatsız bir hadiseden dolayı Ayşe annemize zina iftirasında bulunulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylentiler karşısında çok üzgündür. Ayşe annemizin gözyaşları kurumuş, yemeden içmeden kesilmiş ve yataklara düşmüştür. Tam bir ay bu durum böyle devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelip olayın hakikatlerini anlatıncaya kadar sadece bekler. Ayşe annemize, ''Eğer suçsuzsan Allah subhanehu ve Teala senin suçsuz olduğunu beyan edecektir. Şayet bir günah işlediysen Allah'a tevbe et. Allah günahını itiraf edip sonra da tevbe edenin tevbesini kabul buyurur.'' demiştir. Belayetleri icmayla sabit olan Ebubekir Bekir ve kızı manevi bir seyri sürüye çıkıp olayın hakikatini görememiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem levh mahfuza şöyle bir göz atayım dememiştir. Biri Maune vakası da hatırlanması gereken örneklerdendir. Allah Resulüne Müslüman olduklarını ve dinlerini öğretecek muallimlere ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen kabileler geldi. Allah Resulü 70 güzide asabını onlara yolladı. Yolda bu sahabileri öldürdüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiş olsa bu güzide asabını ölüme yollar mıydı? Haşa. Bu zındık taifesine göre gaybı bilmeden veli olunmadığına göre bu durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne oluyor? Oysa bu taife benilerinin doğduğu günden öleceği güne kadar bir insanın ne yapacağını bildiklerini söylüyorlar. Çocuk cenin olarak annesinin karnına düştüğünde beni kişi doğumundan ölümüne onun yaşayacağı hayrı ve şerri bilir. Bir gün şeyh sağ yanı üzerine yatmış uzanıyordu. Ben de ön kısmında oturuyordum. Aklıma hatırıma kötü bir şey geldi. Hemen gözlerini açarak neler söylüyorsun diye sordu. Efendim bir şey söylemedim dedim. Kalbinden neler söylüyorsun? dedi. Son derece utandım ve hemen Allah'a tevbe ettim. El İbriz, Demir Kitabevi, bir taksim 78. Bunca uydurmadan sonra şimdi şu nakli okuyalım. Benilerin keşfi iki kısımdır. Kimisi levhi mahhuza bakar, o değişmez. Efendim Ali Havvas gibi. Kimisi de yazılıp silinen levhalara bakar. Bunlar 360 levhadır. Bunlar değişir ve değiştirilir. Beli bir şeyi haber verse ve o olmasa yalan söyledi denmez. Onun değişen levhalara baktığı kabul edilir. Tasavvuf menşe ve mesadir 182. Tabakat fi hususil evliya naklen Diyelim şeytanları bu zatları aldattı ya da hayal edip kalplerini meşgul ettikleri fantazilerini keşf diye anlattılar. Yahut gördükleri şeytani bir rüyayı hak zannedip aktardılar ve anlattıkları çıkmadı. Su yer yok çünkü Levh-i Mahfuz'un değişime açık sayfalarına bakmıştır. Önce yazılmış sonra da silinmiştir. Bir sebepten dolayı Allah Subhanehu ve Teala meydana gelmesine müsaade etmiştir. Güler misiniz ağlar mısınız? Şeytanın insana avucunu alıp onunla oynaması bu değildir de nedir? Baktığı sayfanın levh-i mafuzun hangi kısmından olduğunu bilmeyen birinin bu makamlara nasıl ulaştığı da merak konusudur açıkçası. Veniler, şeyhler, la yuseldirler. Soru sorulmaz, sorgulanamaz, onlara itiraz edilemez. Müridin şartlarından biri şeyhinin şeriat üzerinde olduğuna ve Rabbinden bir deninle hareket ettiğine inanmasıdır. Şeyhin hallerini kendi ölçüsüne göre değerlendirmez. Bazen şehten zahiri, yerilmiş şeriata aykırı haller meydana gelebilir. O hal batın ve hakikatte ömülmüştür. O hale teslim olması gerekir. Nice adam vardır, elinde içki şişesi, onu ağzına götürür, Allah onu bala çevirir. Bakan onu içki içti zanneder, fakat o bal içmiştir. Adı geçen eser 2 Taksim 87 Raiye sahibi şöyle der. İtikadında şeyhine muvaffakat üzere olmayan kimse alev alev yaklaşan inkar ateşine yaklaşmış olur. Açıklaması. İtikadında şeyhe muhalefet eder, yaptığı işte şeyhinin hata yaptığına inanırsa bunun sonucu şeyhinden ayrılmaya kapı açar. Şeyhden sıyrılmaksa inkar ve ayrılık ateşinde yanmak demektir. Adı geçen eser 2 Taksim 210. Sağlam aklı, dost doğru bir tabiatı olan kimse ancak şeyhine razı olur, şeyhin nereye dönerse o da onunla birlikte döner, isterse şeyhi görünürde gecenin fecirden uzak bulunduğu ölçüde haktan uzak olsun. Çünkü şeyhin görünürde haktan uzak kalmasında da doğru bir anlam vardır şeklinde düşünmesi ve belki Rabbim ileride beni bu sırra vakıf eyler diye temennide bulunması uygun olur. Adı geçen eser 2 Taksim 211-212 Risale-i Kutsiye ve Şarihi Mahmud Usta Osmanoğlu'ndan şeyhe karşı edep nasıl olmalı? Okuyalım. Tecelli ede zat durma kusurda Açıklaması Mevla Teala'nın zatı ı paki bize tecelli eder. Yani perdesiz, manisiz olarak bize parlar. Bizimle Mevla arasında esma sıfat dahi olmaz. O ki mürid isteklerinden geçemiyor, Mevla tecelli etmiyor. Risale-i Kutsiye Şer ve İzahı 1 Taksim 551 Bir mürid mürşidi için niye emrediyor, niye yasaklıyor derse mürid olamaz. Çünkü inat ediyor. İnatla bu iş olmaz. Adı geçen eser 1 Taksim 565 Nefatül Ünsle yazıyor ki, İmam Gazali'nin ağabeyi Ahmet el-Gazali büyük adamdı. O Mevla Teala'ya soruyor, ''Ya Rabbi, beni niçin yarattın? Mevla Teala ona, cemalimi senin kalbinde seyretmek için buyurdu.'' Adı geçen eser 1 Taksim 569 Şeyhleri müridin gözünde yüceltmek için uydurulan bu yalanlar, onların ne kadar değersiz olduklarının kanıtıdır. Hakiki değere sahip olmayanlar uydurma menkıbe ve kerametlerle değerlenirler. Allah insanı sadece O'na, Subhanehu ve Teala, kulluk etmesi için yaratmıştır. Zariyat Suresi 56. Ayet Veniullah'ı casus kıldı Subhan. Girer kalbine, yoklar seni can. Mevla Teâlâ'nın dostu senin kalbine girer. Bakar senin niyetin ne tarafa? Adı geçen eser 1 Taksim 577 Sakın zannetme, bilmez halini ol, olur casus bulup gönlüne bir yol. Mürşidin huzurunda kötü düşüncelerle durmak iyi değildir. Kutsi hadiste buyrulur, belilerin meclisinden sakının, onlar kalp casuslarıdır. Sizin kalplerinize girerler ve sizin sırlarınız üzere muttali olurlar. Onlarla oturduğunuz vakit sadakatle oturun. Adı geçen eser 1 Taksim 589-595 Bu şeyhler millete edep öğretirken birinin çıkıp önce siz edepli olun, sonra millete edep öğretin demesi gerekiyor. Allah Subhanahu ve teâlâ tecessüs etmeyin, casusluk yapmayın, birbirinizin ayıbını araştırmayın. Hucurat suresi 12. ayet demesine rağmen bir insanın kalbine kalp casusu demesi neyle izah edilebilir? Alt mesajsa çok açık. Şehnelerle ilgili kötü bir düşünceye kapılmayın sakın, anında fark eder. Şimdi ümmete edep öğretmeye kalkan edepsizlik abidesinden dinleyelim. Bir gün kıskanç fakihler inkar ve inatları nedeniyle Mevlana'ya şarap helal midir ya da haram mı diye sordular. Onların amacı Şemsettin'in şerefine dokunmaktı. Mevlana kinaye yoluyla şöyle buyurdu. İçsene çıkar çünkü bir tulum şarabı denize dökseler deniz değişmez ve denizi bulandırmaz. Açık cevap şudur ki eğer Mevlana Şemseddin şarap içiyorsa her şey olan mübahtır. Çünkü o deniz gibidir. Eğer bunu senin gibi bir kahvenin kardeşi yaparsa ona arpe ekmeği bile haramdır. Ariflerin Menkıbeleri sayfa 486 İçki içen bir şeyhin bu yaptığı sorulup, Şeriat dininde içkinin haram oluşu hatırlatılınca verilen tepkiye bakın. Sanki o yaptıklarından sorulmaz, onlarsa sorulurlar. Enbiya suresi 23. ayet. Denilen Allah'ın Subhanehu ve Teala bir fiiline itiraz edilmiş gibi tepki veriyor. Tabii içkinin bazı insanlara mübah olduğu da özellikle belirtilmiş. Allah dostu olalım diye çıkılan yolda şarapçı olmak ki şarapçılar dahi uyarıldığında mahcup olup susarken bu şarapçının Allah'a açıktan isyan edenleri müdafaasına bakın. Rabani müride şeyhini tanıtıp edep öğretiyor. Böylesine kamil ve mükemmel bir şeyh bulup ona erişirse şeyhin varlığını ganimet bilmeli ve kendini tamamen ona teslim etmelidir. Mutluluğun onun rızası olduğu yerlerde, bedbahlığınsa onun rızasına aykırı davranmakta olduğuna inanmalıdır. Kısacası bütün arzu ve isteklerini O'nun rızasına tabi kılmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz hebası benim getirdiklerime tabi olmadıkça iman etmiş olmaz. Bilmek gerekir ki talip kalbini tüm cihetlerden çevirerek şeyhine yönelmeli, şeyhiyle beraberken O'nun izni olmadan nafineler ve zikirle meşgul olmamalıdır. O'nun huzurundayken bir şey yiyip içmemeli ve kimseyle konuşmamalı, Hatta kimseye yönelmemelidir. Onun huzurunda olmadığı zaman onun olduğu tarafa ayağını uzatmamalı ve o tarafa doğru tükürmemelidir. Zahirde doğru olmadığı görülse bile şeyhinin her yaptığının ve her söylediğinin doğru olduğuna inanmalıdır. Çünkü o her yaptığını ilham ve izinle yapar. Bazı durumlarda ilhamına hata bulaşsa bile böyledir. Zira ilham hatası iştihat hatası gibidir. Kendisinde şeyhinin hal ve davranışlarına karşı bir hardal tanesi kadar da olsa kesinlikle itiraz mecali bırakmamalıdır. Çünkü itirazın sonu mahrumiyetten başka bir şey değildir. Mahlukatın en nasipsizi ve saadetten en uzak olanı bu taifede kusur arayanlardır. Mektubat-ı Rabbani 292. Mektup Şimdi Rabbani'nin edep diye anlattığı bu bölümde şeyh-i barisinin yerine Allah lafzı koyarak bazı yerlere de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lafzını koyarak okuyun. Göreceksiniz ki birebir örtüşüyor. Şu ifadeye özellikle dikkat edelim. Onun huzurunda olmadığı zaman onun olduğu tarafa ayağını uzatmamalı ve o tarafa doğru tükürmemelidir. Allah'ın her yerde olduğuna inanan bu sapkınlar ayaklarını gönlünce uzatırlar da Şeyhin bulunduğu yöne ayak uzatılmıyor. Edebin zirvesi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden biriniz namazdayken Allah subhanehu ve Teala ona teveccüh eder. Kıble cihetine tükürmesin. Namazda Allah'a subhanehu ve Teala yöneliyor olmamıza rağmen sadece namazda kıble cihetine tükürmek yasaklanmışken bu sapkınlar her yer ve durumda şeyhin cihetine tükürmeyi yasaklarlar. La el olma özelliğini burada da görüyoruz. Ne görürseniz görün, şeyhe itiraz yok. Niye, niçin demeden tam bir teslimiyette teslim olmanız gerekiyor. İşlediğiniz zahiri haram da olsa, şeyhin yaptığına itiraz etmemelidir. Ona niçin böyle yaptın dememelidir. Çünkü şeyhine niçin diyen iflah olmaz. Gerçek müridin alametlerinden biri de şeyhi ona fırına gir dese de girmelidir bereketini kazanması için ikamette ve yolculukta bütün işlerinde şeyhini kalbinden çıkarmamalıdır. Dünya ve ahiretle ilgili elde ettiği tüm bereketlerin kendisine şeyhinden geldiğine inanmalıdır. Şeyhin gönlünün meylettiği bir kadınla asla evlenmemeli, şeyhin boşadığı yahut ondan dul kalan bir kadınla da asla evlenmemelidir. Tenbirul Kulub 528 530. Yukarıda uyguladığımız bu yöntemi bu paragrafı uygulayın. Şeyh yerine Allah ya da Muhammed lafızlarını yazın, her cümlenin bir ayet olduğunu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nasların şeyhlere nasıl uyarlandığını göreceksiniz. O Allah yaptıklarından sorguya çekilmez, onlar insanlar sorgulanırlar. Enbiya Suresi 23. Ayet Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, İçlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Nisa Suresi 66-68. ile Ayetler Sizde olan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğumu, ona yönelirsiniz. Nahl Suresi 53. Ayet Nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir. Hadid Suresi 4. Ayet Sizin Allah Resulüne eziyet etmeniz ve ondan sonra zevcelerini nikahlamanız ebediyen olacak şey değildir. Ahzab Suresi 53. Ayet Bu ayetleri okuduktan sonra dönüp yukarıda yaptığımız nakli bir daha okuyun tasavvufun şeyh-beni anlayışının İslam ümmetine yeni bir ilah ve Resul belirleme faaliyeti olduğunu göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının durumu incelendiğinde zahiren şeriata muhalif bir durum oldu mu, asabın sorduğunu görürüz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün unutur ve öğle namazını iki rekat kılıp selam verir. Sahabeden elleri uzun olduğundan zul yedeyn denen bir sahabi, Namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz diye Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekilen azap görür der. Ayşe annemiz Allah Kur'an'da demiyor mu? Sonra o kolay bir hesaba çekilir. İnşikak suresi 8. ayet diye sorar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu arzdır, hesapta münakaşa edilecek olan azap görür der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikaftadır. Safiye annemiz onu ziyarete gelir. Akşam olduğu için hücresine kadar ona eşlik eder Allah Resulü. Yolda ensardan iki sahabiyi görür. Bu anneniz safiyedir der. Sahabiler üzülür. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senin hakkında nasıl kötü düşünürüz derler. Şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Huneyn savaşı kazanılmış, ganimetler taksim edilmiştir. Ensar kendilerine ayrıcalık tanınmasını beklerken ganimet yeni Müslüman olan Kureyşlilere dağıtılmıştır. Henüz kılıçlarımızdan onların kanı damlıyorken nasıl olur da Allah Resulü onlara verir, bizleri ganimetten mahrum eder diyerek hoşnutsuzluklarını ifade ederler. Sad bin Ubade'yi ençi olarak yollarlar. Allah Resulüne Ensar'ın hissiyatını aktarır. Nebi, peki sen ne düşünüyorsun der. Sa'd, ben de kavmimin bir ferdiyim der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensarın toplanmasını ister. Onlara gelip bir konuşma yapar ve insanlara mal dağıtıp kendinin ensarla Medine'ye döneceğini, onların kalbindeki imana ve tevekküle güvenip henüz İslam olmuş insanların imanı pekisin diye ganimeti onlara dağıttığını söyler. Bedir gününde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Orduyu konumlandırdığı noktaya bakarak, ''Bu vahiy midir yoksa senin kararın mıdır?'' diye sordular. Kendi kararı olduğunu söyleyince, kuyuların yakınına yerleşmenin daha avantajlı olacağını söyleyip, ona sallallahu aleyhi ve sellem fikir beyan ettiler. Bu örnekler sayfalarca çoğaltılabilir. Bu davranışların bazısı yanlış da olabilir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi sorgulanabiliyorken, bu zatların sorgulanmayacağı, sorgulayanların asla iflah olmayacağı, kalpte dahi bu zatlara yönelik şüphenin bunlar tarafından tespit edilip, müride gereğinin yapılacağının İslam dininden öğretiler olmadığı muhakkaktır. Evet, İslam'ın Allah dostu, veli şeyh anlayışı, Allah'a inanan ve Allah'tan sakınmayı kapsarken, tasavvufun veli anlayışı, Allahlaşan ve kendisinden sakınılan kişidir. İlahi her türlü vasfın verildiği, İslam'ın peygamberler için dahi öngörmediği sıfatların atfedildiği, insanların merhametini umup gazabından sakındığı birer korku imparatoru haline dönüştürülen bu insanları, tevhid ve sünnet esasına göre İslam'ın bir yerine konumlandırmak mümkün değildir. Velayetten kastedilen, ibadetlerine dikkat eden, takvayı hayatın merkezine alarak ahiret endişesiyle yaşayan insanlarsa buna itiraz etmek mümkün değildir. Allah subhanehu ve teâlâ, ümmete örneklik eden, Allah'ı ve ahireti hatırlatan bu insanların sayısını çoğaltsın. Herkesin ve her şeyin katılaştığı bu zamanda, böylesi gönül ehline ne de çok ihtiyacımız var. Yok bundan kastedilen, paralel ilahlar ve peygamberlerse, ki verdiğimiz örneklerde bunu açıkça gördük, bizler kelime-i tevhid şahitliğimizin gereği olarak bunu reddediyor ve bu inanışın, İbrahim'in milletiyle hiçbir ilgisinin olmadığı, İslam'da şirk ve cahiliyeyi yeniden oluşturma çabası olduğunu düşünüyoruz. Bu yazı Tevhid dergisinin 44. sayısında yayınlanmıştır.